Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selam Ala Resulina Muhammed Ve ala alihi Ve sahbihi ecmain Sayıdeğer dinleyenler Riyazu ı Salih'in hadis kitabımızın 92. babı olan Vakar ve ağır başlılık Konu ile ilgili ayet Furkan suresi 63 O Rahman'ın kulları ki Yeryüzünde kibir ve gösterişten uzak, son derece ağır başlı, saygılı ve alçak gönüllü olarak yürürler. Cahiller kendilerine sataştığı zaman onurlu ve efendi bir tavırla karşılık vererek selam sizlere. Biz cahillerle bir olmayız derler. Konuyla ilgili Ayşe radiyallahu anh'e anlatıyor. Peygamber Aleyhisselatu vesselamın yüzünden tebessüm hiç eksik olmazdı. Hatta çok hoşlandığı bir davranış karşısında azı dişleri görünecek kadar tebessüm ettiği de olurdu. Ayrıca etrafındakilere şaka yapmaktan hoşlanır, kendisiyle şakalaşan ashabının bu davranışları hoş görürdü. Bütün bunlarla birlikte şakasını ve gülmesine varıncaya kadar her hareketinde ölçülü davranırdı. Öyle ki ben Peygamber aleyhisselamın küçük dili görünecek şekilde kahkayla güldüğünü hiç görmedim. O sadece tebessüm ederdi. 93. Bab Namaza, ilim meclisine ve benzeri ibadetlere ağırbaşlı ve vakur bir şekilde gitmek. Haç suresi ayet 32 Her kim Allah'ın şiarlarına saygı gösterirse hiç kuşkusuz bu kalplerdeki derin bilinç ve duyarlılıktan kaynaklanmaktadır. Konuyla ilgili Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu işittim. Müzik Namaz için kamete başlanmış olsa bile namaza koşarak değil ağır başlı bir şekilde yürüyerek gelin. Yetişebildiğiniz kadarını imamla birlikte kılın. Yetişemediğiniz zekatları da kendiniz tamamlayın. Müslimin bir rivayetinde şu ziyade vardır. Herhangi biriniz namaza yöneldiği andan itibaren artık namazda sayılır. O halde kılınmakta olan rek'ata yetişeceğim diye koşup da sevabını eksiltmeyin. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Kendisi veda hacında peygamber aleyhisselam ile birlikte Arefe günü Arafat'tan Müzdelife'ye dönüyordu. Peygamber arkadan gelenlerin bir an önce Müzdelife'ye varma endişesiyle itişip kalkıştıklarını, develerinin kamçıladıklarını ve develerin büyürdüğünü duyunca, bunu yapanları uyarmak için onlara kamçısıyla işaret ederek şöyle buyurdu. Ey insanlar! Sakin ve ağırbaşlı olun çünkü böyle acelecilik yapmakla sevap kazanılmaz. Bir ibadeti yerine getirmek için acele ettiğinizi biliyorum. Fakat böyle bağırıp çağırarak, hayvanları kamçılayıp canlarını yakarak hayır ve sevap kazanamazsınız. Hayırlı işleri yaparken itidali, ağırbaşlılığı ve sükuneti elden bırakmayın. 94. Bab Misafirlik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 besli bir buzağı getirdi. Yemeği misafirlerin önüne koyarak "Buyurun, yemez misiniz?" dedi. Hud suresi ayet 78. Şehre gelen yabancıların Lut aleyhisselam'ın evinde misafir olduğunu haber alan kavmi sapık arzuların kamçılanmasıyla adeta kudurmuş bir halde koşarak Lut'un kapısına dayandılar. Zaten Öteden beri böyle çirkinlikler yapmayı adet haline getirmişlerdi. Lut ey kavmim dedi. İşte kızlarım onlarla evlenip meşru ve doğal yollarla arzularınızı tatmin etmeniz sizin için erkeklere yönelmekten çok daha temizdir. Öyleyse Allah'tan korkun da misafirlerime tacizde bulunarak beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mu? Konuyla ilgili... Ebu Hureyre radiyallahu Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirlerine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden akrabasına güzel davransın. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hayırlı söz söylesin ya da sussun. Ebu Şurih Hüveylid bin Amr el-Huzayi radiyallahu anh'dan Şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğunu işittim. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirin hak ettiği hediyesini versin. Bunun üzerine sahabiler ey Allah'ın Resulü misafirin hediyesi nedir diye sordular. Peygamber aleyhisselam onu en az bir gün ve bir gece ağırlamaktır. Misafirlik hakkı en fazla üç gündür bundan fazlası ise ağırlayan için sadakadır buyurdu. Müslimde yer alan bir başka rivayete göre Resulullah Aleyhisselam bir Müslümana din kardeşinin yanında onu günaha sokacak kadar misafir olarak kalması helal değildir buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın Resulü insan din kardeşini nasıl günaha sokar ki diye sorunca Peygamberimiz misafirini ağırlayacak bir şeyi bulunmayan kimsenin yanında oturup kalkmakla buyurdu. 95. Bab Hayırlı işleri Müjdelemek ve Tebrik'te Bulunmak Konu ile ilgili Zümmer Suresi Ayet 17 ve 18 Allah'ın hükümlerini hiç sayan insan ve cin şeytanlarına yani tağutlara kulluk etmekten kaçınan ve tüm benliğiyle Allah'a yönelerek yalnızca ona kul köle olan müminlere gelince onlar için ebedi mutluluk ve kurtuluş müjdesi vardır. Öyleyse Müjdele o fedakar kullarımı. Onlar karşılarındaki kişinin sözünü saygıyla dinler ve söylenen sözlerin, ortaya konulan iddiaların en güzeline uyarlar. Sözlerin en güzeli olan Kur'an'ı işittikleri zaman inat ve ön yargı ile onu inkar etmezler. İşte Allah'ın doğru yola ilettiği kimseler bunlardır. Akıl ve sağduyu sahibi olanlar da yalnızca bunlardır. Tövbe Suresi ayet 21 Rableri onlara rahmetini, hoşnutluğunu ve içinde kendileri için ölümsüz nimetler bulunan cennet bahçelerini müjdeliyor. Fussilet Suresi ayet 30 Rabbimiz Allah'tır diyen sonra da dost doğru bir hayat yaşayan kimselere grup grup rahmet melekleri inecek ve onlara şu ilahi müjdeyi verecek. Korkmayın, üzülmeyin. Size Allah tarafından söz verilen cennet müjdesiyle sevinin. Saffat Suresi Ayet 101 Biz de İbrahim'e İsmail adında çok şefkatli ve yumuşak huylu bir çocuğunun olacağını müjdeledik. Hud Suresi Ayet 69 ve 71 Hani melekler arasından seçip gönderdiğimiz elçilerimiz İbrahim'e Eşi Sare'nin İshak adında bir çocuk dünyaya getireceğine dair müjdeyi Vermek üzere insan suretine gelerek Selam sana ey İbrahim demişlerdi O sırada İbrahim'in hanımı Sare bir kenarda ayakta bekliyordu Korkulacak bir şey olmadığını anlayınca sevincinden gülümsemeye başladı Sonra ona İshak adında bir çocuk dünyaya getireceğini ve İshak'ın ardından Yakup isminde bir torun sahibi olacağını müjdeledik. Ali İmran suresi ayet 39 ve 45 Zekeriya mabette namaza durduğu bir sırada melekler ona ey Zekeriya Allah sana şu ihtiyarlık çağında Yahya adında tertemiz bir çocuğunun olacağını müjdeliyor diye seslendiler. Hani melekler ey Meryem demişlerdi. Allah kendi katından göndereceği bir kelimeyle yani Ol emriyle rahminde yaratacağı bir çocukla seni müjde ediyor ki adı Meyrem oğlu İsa Mesih'tir. Evet saygıdeğer dinleyenler konu ile ilgili Abdullah bin Ebi Effar radiyallahu anhuma diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam Allah yolunda göstermiş olduğu büyük fedakarlıklardan dolayı Hazreti Hatice'yi cennette bulunan ve içinde hiçbir gürültünün duyulamayacağı, hiçbir yolculuğun hissedilmeyeceği inciden bir köşkle müjdeledi. Bu müjde bizzat Cebrail Allah'ın emriyle Peygamber aleyhisselama bildirmişti. Zira Hazreti Hatice herkesin inkar ettiği bir zamanda Peygamberimize inanmış, ona güç ve teselli vermiş, malını mülkünü bu dava uğrunda harcamaktan çekinmemişti. Ebu Musa el-Eş'ari radiyallahu anh anlatıyor. Bir gün evimde abdest alıp dışarı çıktım ve kendi kendime bugün Resulullah'tan hiç ayrılmayacağım bütün günümü onunla geçireceğim dedim. Sonra mescide gidip oradakilere Peygamber aleyhisselamın nerede olduğunu sordum. Onlar şu tarafa doğru gitti dediler. Peygamber aleyhisselamın gittiği yeri sonra sonra nihayet Medine'nin 3 kilometre kadar uzağındaki Eris kuyusunun bulunduğu bahçede olduğunu öğrendim. Peygamber Kuba mescidine giderken bu bahçede biraz durup dinlenirdi. Ben de içeri girip bahçe kapısının yanına oturdum. Peygamber aleyhisselam helaya gitti sonra da abdest aldı. Ben de kalkıp yanına vardım. Baktım ki eris kuyusunun ağzında bulunan bilezik şeklindeki taşın ortasında oturmuş. Baldırlarını açarak ayaklarını kuyuya sarkıtmış. Kendisine selam verdim. Sonra da geri dönüp kapının yanında oturdum. Kendi kendime bugün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kapıcısı olacağım dedim. O sırada Ebu Bekir radiyallahu anh gelerek kapıyı çaldı. Kim o diye sordu. Ebu Bekir dedi biraz bekle dedim. Sonra Peygamber Aleyhisselam yanına varıp ey Allah'ın Resulü. Ebubekir Bekir geldi yanınıza girmek için izin istiyor dedim. Ona izin ver ve kendisini cennetle müjdele buyurdu. Ben de geri dönüp Ebu Bekir'e içeri gir. Resulullah seni cennetle müjdeliyor dedim. Ebu Bekir Allah'a hamd ettikten sonra içeri girdi. Ve Peygamber Aleyhisselam'ın sağ tarafına geçip onun yanına bilezik taşının üzerine oturdu. Ve tıpkı Resulullah Aleyhisselam gibi baldırlarını açarak ayaklarını kuyuya sarkıttı. Ben de geri dönüp tekrar yerime oturdum. Ben evden çıkarken kardeşim abdest alıyordu. Bana arkamdan yetişecekti. Kendi kendime eğer Allah Celle Celaluhu onun hayrını dilerse kendisini buraya getirir dedim. O sırada birinin kapıyı ittiğini gördüm. Kim o diye sordum. Ömer bin Hattab dedi. Biraz bekle dedikten sonra Resulullah Aleyhisselam'ın yanına giderek selam verdim. Ve Ömer geldi yanınıza girmek için izin istiyor dedim. Ona izin ver ve onu da cennetle müjdele buyurdu. Ben de Ömer'in yanına dönerek Resulullah Aleyhisselam'ın içeri girmenin izin verdi ve seni cennetle müjdeledi dedim. Ömer radiyallahu anh da Allah'a hamd ederek içeri girdi. Sonra Resulullah Aleyhisselam'ın sol tarafına geçerek kuyu ağzındaki bilezik taşının üzerine oturdu ve ayaklarını kuyuya sarkıttı. Ben de dönüp kapının yanında oturdum. Yine kardeşimi düşünerek kendi kendime eğer Allah Celle Celaluhu onun Hayrını dilerse kendisini buraya getirir dedim. Bu sırada biri gelip kapıyı itti. Kim o diye sordum. Osman bin Affan dedi. Biraz bekle diyerek Peygamber Aleyhisselam yanına gittim ve onun geldiğini haber verdim. Ona da izin ver ve ileride başına gelecek belaları da haber vererek onu cennetle müjdele buyurdum. Ben de geri döndüm. İçeri gir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam başına gelecek belalarla birlikte seni Cennetle müjdeliyor dedim. Osman da Allah hamdettiktan sonra içeri girdi. Kuyu ağzındaki bilezik taşının üzerinde oturacak. Yer kalmadığını görünce onların karşısına taşın öteki tarafına oturdum. Evet, Sait bin Müseyyeb diyor ki: "Ben dört arkadaşım bu otur şeklini onların kibirlerinin durumuna yordum. Nitekim şimdi bu Bekir Radiyallahu anh'ın kabri Peygamber Aleyhisselam'ın kabrinin sağ tarafında Hazreti Ömer'in kabri de sol tarafında bulunmaktadır. Osman'ın kabri ise onlardan uzakta Baki kabistanındadır. Buhari'de yer alan bir rivayete göre Ebu Musa şu cümleyi de eklemiştir. Resulullah Aleyhisselam bana kapıyı beklememi emretti. Aynı rivayete şu ziyade vardır. Osman Müjdeyi duyunca Allah hamdetti. Sonra da bela ve musibetlerden Allah'a sığınırım dedi. Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatıyor. Ebu Bekir ve Ömer radiyallahu da içinde bulunduğu bir grup insanla beraber Peygamber aleyhisselamın etrafında oturuyorduk. Bir ara Resulullah aleyhisselam aramızdan kalkıp gitti. Geri dönmesi gecikince başına kötü bir iş gelmesinden korkarak yerimizden ayrıldık. İlk endişelenen ben oldum. Resulullah ve araya araya Medine'li Müslümanlardan Neccaroğullarına ait bir bahçeye geldim. Bir giriş kapısı bulabilir miyim diye bahçenin etrafını dolandım. Fakat bir şey bulamadım. Bahçenin dışında bir kuyudan içeriye su veren küçük bir arık gördüm. Ve oradan süzülerek Resulullah s.a.v'in yanına girdim. Peygamberimiz Ebu Hureyre sen misin diye sordu. Evet ya Resulullah dedim. Hayırdır ne oldu dedi. Aramızda otururken kalkıp gittin, geri dönmediğini görünce sana bir kötülük yapılmasından endişelendik. İlk endişe duyan da ben oldum. Kalkıp bu bahçeye geldim ve tilki gibi kıvırılarak içeri girdim. Diğerleri de arkadan geliyorlar dedim. Peygamber aleyhissalatu vesselam beni yanına çağırarak ayakkabılarını çıkarıp verdi ve şu ayakkabılarımı al ve geri dön. Bu duvarın arkasında gönülden inanarak La ilahe illallah diyen kimseye rastlarsan kendisine cennetle müjdele buyurdu. <gülüyor> Evet saygı dinleyenler Ebu Hureyre sözlerine şöyle devam ediyor. Ben de ayakkabıları alıp çıktım. İlk rastladığım kişi Ömer oldu. Bana Ebu Hureyre bu elindeki ayakkabılar da nedir diye sordu. Bunlar Peygamber Aleyhisselam ayakkabılarıdır. Bunları bana verdi ve gönülden inanarak La İlahe illallah diyen kime rastlarsan onu cennetle müjdele diye emretti. Dedim. Bunun üzerine Ömer eliyle göğsüme öyle bir vurdu ki arka üstü yere düşüverdim. Bana geri dön Ebu Hureyre dedi. Ben de hemen Resulullah'ın yanına döndüm. Neredeyse ağlayacaktım. Meğer Ömer beni takip etmiş. Baktım ki arkamdan geliyor. Resulullah bana dönerek ne oldu sana Ebu Hureyre diye sordu. Yolda Ömer'e rastladım. Benimle gönderdiğiniz müjdeyi kendisine söyleyince göğsüme öyle bir vurdu ki sırt üstü yere düştüm. Sonra bana geri dönmemi söyledi. Peygamber Aleyhisselam ona dönerek, ''Ömer niçin böyle yaptı?'' diye sordu. ''O da anam babam sana feda olsun ya Resulallah, sen kalbi yüzde yüz inanmış olarak Allah'tan başka ilah yoktur.'' diye şehadet getiren, kime rastlarsa onu cennetle müjdelesin diye Ebu Hureyre'yi ayakkabılarla gönderdin mi?'' diye sordu. Peygamber Aleyhisselam, ''Evet'' dedi. ''Bunun üzerine Ömer, ''Aman yapma.'' ''Çünkü korkarım ki insanlar sözün yanlış yorumlarlarda bu müjdeye güvenip tembelliğe kapılırlar.'' bırak ibadete devam etsinler dedi. Bunun üzerine Resulullah Sallallahu Aleyhi ve pekala bırak onları buyurdu. Tabi'ün neslinin hadis imamlarından Abdurrahman bin Şumase anlatıyor. Amr bin el As radiyallahu anh ölüm döşeğindeyken yanına gittik. Amr yüzünü duvara dönerek uzun uzun ağlamaya başladı. Bunun üzerine oğlu Babacığım Peygamber Aleyhisselam sana şu müjdeyi şu müjdeyi vermedi mi? Bunca müjdelere nail olmuşken neden ağlıyorsun dedi. Bunun üzerine Amr bin El-As an yüzünü bize döndürerek dedi ki Bizim ahiret yolculuğu için hazırladığımız en değerli azık La ilahe illallah Muhammed Resulullah sözüdür. İşte bu söz bizim en büyük ümit kaynağımızdır. Benim hayatımda üç önemli dönem vardır. Bir zamanlar azılı bir İslam düşmanıydım ve yeryüzüne Resulullah'a benden daha çok kin besleyen hiç kimse yoktu bir yolunu bulup da onu öldürmek benim en çok sevdiğim istediğim şeydi. Şayet bu haldeyken ölseydim kesinlikle cehennemlik olurdum. Nihayet Allah Azze ve Celle gönlüme İslam'ın sevgisini koyunca Peygamber Aleyhisselam'a geldim ve uzat elini sana bağlılık yemini vererek biat edeyim dedim. O elini uzatınca ben elimi geri çektim. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam ne oldu? Amr diye sordu. Bir şart koşmak istiyorum dedim. Neyi şart koşacaksın diye sordu. Bağışlanmamı dedim. İslam'ın Müslüman olmadan önce işlenen bütün günahlar yok ettiğini, hicretin kendinden önceki günahları ortadan kaldırdığını ve haccın o güne kadar işlenen günahları silip süpürdüğünü biliyor musun? Buyurdu. Artık benim gözümle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan daha sevimli ve ondan değerli hiç kimse yoktu. Öyle ki kendisine duyduğum saygıdan dolayı yüzüne doya doya bakamazdım. Benden onu anlatmam istenseydi yüzüne dikkatlice bakamadığım için onu tarif edemezdim. Şayet bu haldeyken ölseydim cennetlik olmayı umabilirdim. Sonra Peygamber aleyhisselam vefat edince Ebu Bekir ve Ömer'in hilafetinin ardından Müslümanlar arasında fitneler ortaya çıktı. Dünya sevgisine yenik düşerek öyle kirli işlere karıştık ki, bu konuda halim nice olacak bilemiyorum. Öldüğüm zaman arkamda ne ağıtlar okunsun ne de tütsüler yakılsın. Beni gömeceğiniz zaman üzerime toprağı azar azar atın. Sonra bir deve kesip etini parçalayacak kadar bir süre mezarımın başında bekleyin sizin varlığınızla yeni hayatıma alışayım ve Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim. Evet saygıdeğer dinleyenler bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Thank you.